8 netice. Bir liderde olması gereken vasıflar açısından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kısaca bir değerlendirmesini yapmak istedik. Yapabildikse anladık ki bütün bu özellikleri kendisinde toplayan sadece ve sadece odur sallallahu aleyhi ve sellem Evet bu yönleriyle efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yaklaşmış bir tek insan yoktur ki onu bir vahidi kıyasi kabul edelim. Buradan şu neticeye varıyoruz. Allah Resulü'nün bütün hasletleri bizzat mükemmel ve bizzat en üst seviyededir. Onun bu mükemmelliği ve üstünlüğü başkalarına kıyasla değildir. Çünkü Cenab-ı Hak onu bir beşer için mukadder en zirve noktada yaratmıştır. O sallallahu aleyhi ve sellem mükemmel ve kusursuz bir erkanı ı harpti. Onun fetanetinin bu yönünü sadece deha kelimesiyle anlatmak yanlış olur. Ancak lafız darlığı üzülerek itiraf edelim ki bizi de bazen hata yapmaya zorluyor ve farkına varmadan... Biz de O'na askeri dehalık isnat ediyoruz. Halbuki Allah Resulü'nün askeri yönünü bu kelimeyle izah etmek mümkün değildir. Çünkü O'nun askerliği de vahiy ile müeyyettir ve Allah Resulü'nün fetaneti ile irtibatlıdır. Zaten ısrarla üzerinde durduğumuz husus da O'nun bu yönlerinin nübüvvetine delil olması keyfiyetidir. Biz Efendimizle alakalı bütün meselelere bu düşünceyle yaklaşıyoruz. Bazen sözle ifade etmesek bile, temelde yatan ana düşüncemiz budur. İşte bu temel düşünceden hareketle şimdi de, öz ve hülasa halinde O'nun erkanı ı nübüvvetine delil olan yönlerine hızla dokunup geçeceğiz. Çünkü sayacağımız bütün özellikler, ancak çok müstesna ve hayatını, hep harp sahalarında geçirmiş, çekirdekten asker insanlarda bulunabilecek özelliklerdir. Şu kadar var ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin askeri deha üstü durumu, yeryüzündeki bütün askeri dehalara askeri malumat dilendirecek bir durumdadır. Öyleyse onun askerlik yönü de kendisinden değildir. Çünkü o ümmi bir zattı. O güne kadar mahalle kavgası durumundaki Ficar Harbi'nden başka da harp görmemişti. O harpte de sadece amcalarına ok taşımış ve bir ok dahi atmamıştı. Halbuki şimdi bu insan değme kumandanlara parmak ısırtacak derecede, taktik ve stratejilerle yüklü muharebelere kumandanlık yapıyor ve bunların hepsinde de galip geliyordu. O hayatında tek bir satır dahi okumamıştı. Bu sahaya ait kitaplardan edindiği malumatla kendisini yetiştirmiş olsun. Öyleyse onun erkanı harpliği, bir peygamber sıfatı olan fetanetini, fetaneti de onun nübüvvetini ispat ediyordu. O eşsiz bir kumandandı. Yeryüzüne onun kadar büyük bir erkanı harp gelmedi. Eşsizdi, büyüktü. Çünkü evvela o Allah'ın emriyle bir dava ve bir gaye belirlemişti. Onun mebkuresi kesin ve netti. Hak neşredilecek, buna mani bütün engeller de ortadan kaldırılacaktı. Bütün hayatı boyunca bu gayeyi takip etti. Her geçen gün, hem kendisinde hem de etrafındakilerde, bu gayeye götürücü yol ve yöntemleri idrak ve anlayışta süratli gelişmeler oldu. Ama asla değişme olmadı. Bu yüce ve yüksek gayeden uzaklaşıp çapulculuk yapması, ondan ve onun Necip eshabından fersah fersah uzaktı. 23 senelik nübüvvet hayatına tetkik edenler, onun işin başında ne dediyse sonunda da aynı şeyleri söylediğini müşahede edecekler. Savaşmak hemen hiçbir devrede onun için gaye olmamıştır. Savaş onun en son başvurduğu çaredir. Zira karşı cepheye daima alternatifle gidilmiş ve harp en son olarak zikredilmiştir. İlk ikisi ise İslam'a girme veya cizye verme şeklindedir. Bu ilk iki maddeden birini kabul edene İslam'da savaş açmak doğru değildir. İslam böyle bir davranışı asla tasvip etmez. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir prensip halinde kesinlikle çocuk, kadın ve eli silah tutmayacak durumda olanlara dokunulmamasını kayıt altına almış ve dört bir yana ordular sevk ederken bu durumu daima askerlere ve kumandanlara hatırlatmıştır. Halet bin Velid radiyallahu ve Üsame bin Zeyd radiyallahu an korkudan iman ettiği gerekçesiyle öldürdükleri şahıslardan dolayı, Allah Resulünden itap görmüş ve haşlanmışlardır. Evet, o öyle bir hedef belirlemiş, öyle bir hedef tayin etmişti ki, değil kendisi ve ashabı, Ondan asırlarca sonra gelenler dahi asla bu hedefi şaşırmamış ve bütün gayretlerini o istikamette değerlendirmişlerdir. İşte bu kadar tahribe uğramasına rağmen hala ayakta kalabilen o devrin günümüzdeki uzantısı devletler, bunun en çarpıcı misalidir. Şu anda istenen keyfiyette olmasalar bile yine de Allah Resulü ile olan bağlantıları inkar edilemez. İkincisi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en güzel müdafaa taarruzdur prensibiyle hareket ediyordu. Gerçi onun yer yer müdafaa harbi ettiği de olmuştur. Fakat bunların hepsi de taarruza zemin hazırlamak içindir. Üçüncüsü, onun harekatı hep basiret üzere olmuştur. Hiçbir hareketini şansa bırakmamıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin attığı her adım, en küçük teferruatına kadar hesaplanıp öyle atılmıştır ki, hayatında bir kere dahi olsa geri adım atmaması bunun apaçık delilidir. Mesela bir defasında düşmana ait istihbaratta bir aksama olmuştu. Düşman ordusu adet olarak ne kadardı? Bu bir türlü tespit edilemiyordu. Keşif kolu oralarda bulduğu bir adamı yakalayıp getirmiş ve zorla konuşturmak istemişti. Ancak adam doğru söyledikçe dövülüyor, yalan söyleyince bırakılıyordu. Bu duruma muttali olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, derhal adamı serbest bırakmalarını söyledi. Sonra da adama, gelmekte olan ordunun günde yaklaşık kaç deve kestiğini sordu. Adam da bildiği adedi söyledi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir deveyi kaç kişinin yiyebileceğinden çıkış yaparak, Karşı cephenin asker adedini tespit etti ve stratejisini ona göre ayarladı. Görüldüğü gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem attığı adımını gelişi güzel atmıyordu. Düşmanın durumunu tepkik ve takip ediyor, askerini ona göre hazırlıyordu. Bu da bir erkan-ı harp için kaçınılmaz bir haslettir. Dördüncüsü, onda bir harekat disiplini vardı ve o bu disiplini hiç elden bırakmadı. Nereye ne zaman gidilecek? Düşmana hangi vakitte taarruz edilecek? O bunları çok iyi planlıyordu. Hayber'e gidişi de bu prensibin açık bir örneğidir. Katafan'a gider gibi yapar, Hayber'in üzerine yürür. Katafan kendisine gelinmekte olduğunu zannederek surları arkasına çekilir. Hayberse harbi kendisiyle ilgisiz gördüğü için hazırlıksız ve rehavet içindedir. Hele sabah vakti gözleri mahmur mahmur ve bütün uyuşuklukları üzerlerindeyken sabah namazını eda etmiş, dua ile metafizik gerilime geçmiş Müslümanlar onları kıskıvrak yakalamaları, yakalayıp derdest etmeleri, hep onun o müthiş plan ve disipliniyle kahve içme kolaylığında halloluyordu. Mekke'ye de aynı harekat disipliniyle gidilmişti. Hz. Ebubekir Bekir radiyallahu dahi nereye ve niçin gidileceğinden habersizdi. Hem öyle gidilmişti ki, Mekkeli durumdan haberdar olduğunda, kaçmaya dahi fırsat kalmamıştı. Daha önce onun harplerinden misaller vererek anlattığımız, ve bizim anlatmayıp da Siyer'in kaydettiği bütün muharebeler, aynı ölçüde bu disiplinle gerçekleştirilmiştir. Beşincisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Düşmanlarıyla öyle bir anda yaka paça olurdu ki, böyle durumlarda hep zaman ve zemin düşmanın aleyhinde, Müslümanların da lehinde tecelli ederdi. Bu durum da yine, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o baş döndürücü fetanetinin eseridir. Bedir'de Müslümanların yerleştiği zemin, suların bulunduğu yerdir. Müşrikler susuz bir yerde kalmışlardır. Altıncısı, Zamanı kendi hesabına çok iyi değerlendirirdi. Mesela Hendek'te zamanı uzattıkça uzatmış, kış bastırmış ve Mekkeliler gerisin geriye dönmek zorunda kalmışlardır. Zaten zemin tamamen Müslümanların lehindeydi. Huneyn'in zamanlaması da aynı şekilde mucizelik arz eder. Eğer kısa bir gecikme olsaydı, Müslümanlar taarruz etme fırsatını bulamayacaklar, ...ve tamamen müsait olmayan şartlar altında müdafaa savaşı vermek zorunda kalacaklardı. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anında hareket emri verdi... ...ve Huneyn'de zamanı Müslümanların lehinde değerlendirdi. Yine bu muharebede düşman okçularını yerleştikleri siperlerden çıkarıp ortaya çekmesi de... ...aynı taktiğin harp içinde uygulanışıdır. Öncü kuvvet hareketine ricat süsü vererek geri çekilmiş... Okçular da onları takibe koyulmuşlardı. Halbuki onların en güçlü silahları oklarıydı. Mevzilerinden çıkıp ortaya dökülünce okçuların okları işe yaramaz oldu. Çünkü artık yakın dövüş içine girmişlerdi. Burada kılıçlar konuşacaktı ve tam vaktinde verilen hücum emri zamanlama bakımından en isabetli bir vakitte olmuştu. Yedincisi, bir ordu için savaşta en mühim ihtiyaçlardan biri de şüphesiz erzak ve mühimmattır. Allah Resulünün yaptığı muharebelerden hiçbirinde erzak ve mühimmat bittiğinden dolayı savaşı terk etme gibi bir durum arız olmamıştır. Zaten Kur'an-ı Kerim yüzlerce ayetiyle inananları infak etmeye ve cömertlikte bulunmaya hazırlamış Allah Resulü sallallahu aleyhi ve de onlardaki bu dinamiği en güzel şekilde kullanmasını bilmiştir. Zaten İslam'da cihat anlayışı da hem malla hem de canla gerçekleşmektedir. 9. Hazreti Peygamber'in yetiştirdiği çıraklar Buraya kadar saydıklarımız doğrudan Allah Resulü'nün harp tekniği ile alakalı ve onun icraatından bazı bölümlerdi. Halbuki o aynı zamanda eşsiz bir ordu kurmuş ve bu ordu çok kısa bir zaman içinde dünyanın dört bir yanını fete muvaffak olmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yetiştirdiği askerleri ve kurduğu ışık ordusu itibariyle de eşi menendi olmayan tek ve yekta bir erkan-ı harpti. Zira İslam ordusunun tekevvünü onun elinde başlamış ve onun elinde gelişmişti. Yani o diğer askeri erkan gibi hazır bulduğu bir orduya komuta etmiş değildi. Allah Resulü'nün yetiştirdiği orduda şu üç önemli özellik bilhassa dikkat çekmektedir. 1- Mükemmel bir eğitim. 2- Mazbut bir ahlak ve örnek bir terbiye. 3- Akıl üstü bir iman, itaat ve teslimiyet şuuru. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Kuvvet atmaktır.'' buyurmakla kıyamete kadar gelecek harp sanayiine işarette bulunmuştur. Bu ifade ona ait mucizevi sözlerden biridir. Ancak kendisi de bizzat o devirde bu sözün pratiğini göstermiş, ve atıcılığa çok önem vermiştir. Atıcılığı teşvik eden birçok hadisi şerif vardır. Hele birisi var ki çok enteresandır. O da bizzat harp esnasında Sad ibn Ebi Vakkas Hazretleri radiyallahu anha, "Anam babam sana feda olsun ya saat, ok at." buyurmasıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok insana sadece "Anam sana feda" veya "Babam sana feda olsun" demiştir. Ancak bu ikisini birden söylediği tek şahıs Sa'd İbni Ebi Vakkas radıyallahu anh'tır. Çünkü Sa'd çok mahir bir ok atıcıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem askerlerini bizzat pratik olarak yetiştiriyordu. Harp olmadığı devrelerde de sahabe hep sportif faaliyetlere teşvik edilmiş ve aralarında bazı müsabakalar düzenlenmiştir. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu müsabakalardan bazısına bizzat iştirak etmiştir. Ayrıca yaşı tutmadığı halde askere alınmak isteyen gençler arasında düzenlenen güreş müsabakaları, o devrede sportif faaliyetlere verilen ehemmiyete ışık tutan müşahhas delillerdendir. O devirde İslam ordusu hem fertlerin fiziki gücü hem de ordunun teknik gücü itibariyle mükemmeldi. Tabii ki bunların yanında askerlerin moral gücünü de unutmamak gerektir. İslam ordusunda melekleri gıptaya sevk edecek kadar mazbut bir ahlak vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle askerler yetiştirmiştir ki, bunlar gittikleri her yere emniyet ve güven götürüyorlardı. Sahabenin eliyle fethedilen hiçbir yerde, ırz ve namusa tasallutla alakalı en küçük bir hadiseden bahsetmek bile mümkün değildir. Evet, ordunun iffet anlayışı bu derecede gelişmişti. Elbette ki bu iffet, onların iman ve akidelerinden kaynaklanıyordu. Onlar arasında akideye muhalif hareket eden tek bir insan dahi göstermek mümkün değildi. Bu da onların imanının bir gereği ve tezahürüydü. Kur'an onların bu durumunu anlatırken şöyle demektedir. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها Allah'a ve ahiret gününe inanan kavimde Allah ve Resulüne karşı gelen babaları, oğulları, kardeşleri veya akrabaları da olsa onlara sevgi beslediklerini göremezsin. İşte Allah imanı bunların kalplerine yazmış ve katından bir nurla onları desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere koyar. Allah onlardan hoşnut olmuştur, onlar da Allah'tan hoşnutturlar. İşte bunlar Allah ordusudur. İyi bilin ki felah ve kurtuluşa erecek olanlar da ancak Allah ordularıdır. Mücadele Suresi 22 Onlar öyle bir imana sahiptirler ki, Karşılarına çıkan engel ne olursa olsun onları hedeflerinden alıkoyamazdı. Harp sahalarında mücadele verirken, Bazen karşılarına kardeşleri, Bazen de öz baba ve amcaları çıktı ama, insanı felç edecek bu kabil tablolar karşısında sahabe, Tereddüt etmeden kendisine verilen emri yerine getirdi, Ve gösterilen hedefe yürüdü. Evet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir ordu teşkil etmişti ki, Dünya o güne kadar hayallerinden dahi geçirmedikleri bir ile karşı karşıya kalmıştı. Bazen bunların kaldırdıkları kılıcın altında can verecek kimseler, kendi babaları, kendi kardeşleri ve kendi yakınları olabilirdi. Bu öyle önemli bir meseleydi ki, küçücük bir tereddüt, ordunun bozulmasına ve iş yapamaz hale gelmesine sebep olabilirdi. Allah Resulü'nün ordusunda tek bir fert, tek bir saniye tereddüt geçirmemiştir. Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu an Bedir'de babası Cerrah'la karşılaştı. O babasından kaçtıkça babası hışımla onu takip ediyordu. Nihayet babasıyla çarpışmak zorunda kalınca da Allah Allah aşkına deyip onu yere indirmesini bildi. Evet. Orada karşısına babasının çıkması onu dava adına verdiği karardan döndüremiyordu. Dava davadır. Onun karşısına kim çıkarsa çıksın, mülayemet isteyen bazı durumlar müstesna, o mutlaka bertaraf edilmelidir. Öyleyse Ebu Ubeyde de, başkaları da hep aynı davranacaklardı. Ve cerrahlar bir daha karşılarına çıkmayacaktı. Abdurrahman, babası Ebu Bekir radiyallahu anha, seninle Uhud'da kaç defa karşılaştım, fakat her defasında senden kaçtım, seninle dövüşmek istemedim der. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın cevabı kesin ve nettir. Eğer ben seni görmüş olsaydım, muhakkak seninle vuruşurdum ve asla görmemezlikten gelmezdim. Abdullah radıyallahu anh, babası Ubey bin Selül'ün yaptıklarından çok rahatsızdır. O bilmektedir ki babası ölümü çoktan hak etmiştir. Ancak babasına karşı da Aşırı bir saygısı vardır. Ve gelir Allah Resulüne şu teklifte bulunur. Ya Resulallah, eğer babamı öldürtmek istiyorsan ne olur o vazifeyi bana ver. Çünkü bütün Medine bilir ki babasına benim kadar düşkün ikinci bir insan yoktur. Eğer onu benden başkası öldürürse, babamı öldüren o insana kalbimde bir burkuntu duyabilirim. Fakat ben bir mümine kalben rahatsızlık duymak istemem. Onun için müsaade ederseniz bu işi ben göreyim. Abdullah radıyallahu anh şanlı bir sahabiydi. O şanlı sahabiydi ama babası da münafıkların reisiydi. İslam'a bunca zararı olan bu insanı Allah Resulü'nün öldürme arzusu yoktu. Abdullah radıyallahu anh'a babasına karşı saygılı davranmasını emir buyurdu ve saldı. Zaten onun babasına ben zelilim. Muhammedse azizdir demedikçe seni Medine'ye sokmam dediğini daha önce arz etmiştik. Abdullah bin Ubey bin Selül, Medine'ye vardığımızda, azizler zelilleri oradan çıkaracak demiş ve kendisini aziz, Efendimiz ve ashabını da zelil olarak vasıflandırmıştı. İşte oldu babasına durumun tam aksi olduğunu böyle ispatlıyordu. Hiçbir nefis Allah'ın izni olmadan ölmez. Ali İmran Suresi 145 Allah Resulü'nün ashabı bu hükme öyle inanmışlardı ki, harp meydanlarında Yasemenlik'te gezer gibi reftare dolaşırlardı. Ebu Dücane radıyallahu anh'ın o pervasızlığını, başka türlü izaha imkan var mıdır? Hz. Ali radıyallahu anh, çok hastalanan bir insandı. Bazen başında bulunanların, onun hayatından ümitlerini kestikleri olurdu. Fakat o gayet emin bir halde henüz ölmeyeceğini söylerdi. Çünkü senelerce evvel Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona boynunun kanıyla sakalının boyanacağını söylemişti. O da buna tereddütsüz inanmış ve iman etmişti. Artık aksini hayalinden bile geçirmiyordu. Ammar bin Yasir kulağı kopmuş, durmadan kan kaybediyordu. Etrafında endişeyle dolaşanlara henüz ölümünün gelmediğini söylüyordu. Çünkü ona da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Seni bagi bir kavim öldürecek ve senin dünyadan son nasibin bir bardak süt olacak.'' demişti. O buna katiyen inanmış ve bu söze teslim olmuştu. Zaten onlardaki bu teslimiyet ve imandı ki, düşmanın bütün fendini oyununu bozuyor, onları ters yüz ediyordu. Önüne çıkan okyanus karşısında bile atını mahmuzlayıp ilerleyecek kadar gözü karalığın manası, işte onlardaki bu iman, bu teslimiyet ve bu maneviyat yüksekliğindendi. Onların Allah Celle Celaluhu ve Resulüne itaat ettiklerini bilmem ki burada zikretmeme gerek var mı? Sahabe demek, tepeden tırnağa itaat demektir. Ancak başlı başına müstakil bir mevzuyu burada işlemek, mevzuu uzatmak olacağından şimdilik o kapıyı açmıyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, askeri eğitime verdiği ehemmiyete daha önce dikkatinizi çekmiş ve bu mevzuda meselenin pratik buğduna da kuş bakışı temas etmiştim. Mevzu bitirirken muhu misk olması düşüncesiyle bir iki hadis ve bir ayet kelimenin kerimenin sadece meallerini takdimde fayda ve bereket mülahaza ediyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Çocuklarınıza atıcılık ve yüzücülüğü öğretin. Ve yine buyuruyor: Kim ki atıcılığı öğrenir ki bu ona Allah'ın bir nimetidir, ardından da unutursa o insan Allah'a karşıdan körlük yapmış olur. Ve Rabbimiz emrediyor: وَاَعِدُّ لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ هُمُّ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ أي إيمانًا لَهُمْ لَهُمْ كَرْشِ قُدْرَتِكُمُ الْيَتِّي ve sizin düşmanlarınızı ve bunun dışında Allah'ın bilip sizin bilmediklerinizi yıldırmak üzere kuvvet ve savaş hakları hazırlayın. Allah yolunda sarf ettiğiniz her şey size hiçbir haksızlık yapılmadan tamamen ödenecektir. Enfal Suresi 60 Peygamberlerin ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismeti. 5. bölüm. A. Genel manada ismet. 1. İsmetin lugavi ve ıstılahi manası. Peygamberlerin sıfatlarından birisi de, onların masum ve günahsız olmalarıdır. Buna biz ismet diyoruz. İsmet, lügatta men etme, engelleme veya himayeye alınmış, korunmuş manalarına gelir. Istılahta ise ismet, peygamberlerin küçük büyük bütün günahlardan, Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle, korunmuş olmaları demektir. Yani Allah Celle Celaluhu, peygamber olarak göndereceği kuluna asla günah işleme fırsatı vermez. Ve o, peygamberlerine günah işletmez. Bu kelime, Kur'an-ı Kerim'de de çeşitli vesilelerle zikredilir. Bu cümleden olarak şu misalleri verebiliriz. Hz. Nuh aleyhisselam oğluna hitaben, Ya bu neyyarkem ma'ana, Gel yavrum, sen de bizimle beraber gemiye bin dediğimde, oğlu, ''Bir dağa sığınırım, o beni sudan korur.'' cevabını verir. İşte bu ayette geçen ''Yasimuni'' fiili ''asame'' kökünden gelir ki, ismetle aynı manayadır ve korunmak'' demektir. Hz. Nuh aleyhisselam da oğluna verdiği cevapta aynı kökten gelen bir kelime ile mukabele eder. Bugün Allah'ın emrine karşı koruyacak yoktur der. Hud suresi 43 Asım ister kendi manasına, isterse masum manasına kullanılmış olsun çok fazla fark etmez. Her ikisinde de biri koruyan, diğeri korunmuş olmak üzere ismet kökü etrafında döndüğünü görürüz. Ziliha Yusuf'un iffet ve ismetini anlatırken, Ondan kam almak istedim. O ise iffetli davrandı der. Yusuf suresi 32. Ayette geçen, Korundu, kaçındı, imtina etti gibi manalara da gelir. Ali İmran suresi 103 ayetinde geçen, İsteğson. Sımsıkı sarılmak ve kopup gitmemek için bir şeye sağlam tutunmak demektir ki, bu da Allah'ın ipine tutunmaya emirdir. O ipe tutunan düşmekten ve sapmaktan korunmuş olur. Minen Allah seni insanlardan koruyacaktır. Maide suresi 67. ayetindeki Ya'simuk. fiili de aynı manayedir. 2. Her peygamber masumdur. Bütün peygamberler masumdur. Onların hayatında kastî herhangi bir inhiraf söz konusu değildir. Onlar seçkin ve kutsî olarak yaratılmış müstesna insanlardır. Sadece hayırlı değil, hayırlılar içinde de en seçkinlerinden daha seçkindirler. Haç Suresi 75 Ve onlar bütün bir hayat boyu da bu seçkinlik ve kutsiyetlerine zerre kadar gölge düşürmemişlerdir. Nebilerin fıtratları safi, ruhları ulvi, iradeleri sağlam ve gönülleri de pırıl pırıldır. Allah Celle Celaluhu'dan gelen tecelliler onlarda geldiği keyfiyet üzere tebellür eder ve kendi buhutlarıyla görülür ve sezilir. Onlar güneş şualarını aksettiren ve aynen yansıtan bir sızıntı bir reşha gibidirler. Onların gönüllerinde ışık kırılması veya renk istihalesi olmaz. Evet öyledir. Mantıken de öyle olması gerekir. Çünkü nebiler tebliğ vazifesiyle aramızda bulunurlar. Onların varlık gayesi sadece ve sadece tebliğdir. Yani Cenabı Hakk'ın emir ve buyruklarına ilk muhatap onlardır ve aldıkları emirleri insanlara olduğu gibi aktarırlar. Eğer peygamberler böyle dupduru bir ruh yapısına sahip olmasalardı, gelen ilahi mesajları, geldiği gibi intikale muvaffak olamazlardı. Hem de ilahi vahiy onların saydam olmayan mahiyetlerine, duru olmayan gönüllerine, sap olmayan vicdanlarına çarpar, adeta ışık gibi kırılır, ve ışığın kırılıp başkalaşması misullü, bu mat satıh ve bünyeler her şeyi kendi his, duygu ve düşüncelerinin alacak karanlığında değerlendirir, isteyerek veya istemeyerek çarpıtırlar. Böylece Cenabı Hakk'ın istek ve emirlerine uygun keyfiyeti de kaybolur gider. Nebiler aynı zamanda zatı akdes ve mukaddese ait esrarı bize intikal ettirmek için birer ayna vazifesi görürler. Bu aynanın tertemiz olması gerekir ki, vicdanlara aksettirdiği hakikatler yanıltıcı olmasın. İnsan, iman, itikat ve amela ait bütün dini hükümleri peygamberler vasıtasıyla öğrenir. İnsan onlarda dini en kamil ve mükemmel halde görmelidir ki, onlara ittiba ile dünya ve ahiret saadetini elde edebilsin. İnsanlara kudbe ve imam olan külli rehberler eğer günah işleyecek olsalar onlara ittiba nasıl caiz olabilir ki? Onlara ittiba insanda istikamet arayışı düşüncesine bağlıdır. İnhiraf edebilen insanların arkasından gitmek insandaki bu arayış düşüncesine terstir. Hayır, hiçbir peygamber günah işlememiş ve hepsi de bütün hareket ve davranışlarında, en güzel, en mükemmel bir hayat yaşamış ve hayatlarını hep aynı istikamette geçirmişlerdir. Kendisi cennete ehil olmayan bir insanın, insanların elinden tutup onları cennete ehil hale getirebileceğine inanmak ne kadar zordur. Evet, halbuki Cenab-ı Hak bütün peygamberleri insanları cennete ehil hale getirsinler diye göndermiştir. Peygamberlerin masumiyetindendir ki ilahi vahya dayanan dinle beşeri sistem ve teoriler arasında kıyas kabul etmeyecek ölçüde dine ait bir üstünlük göze çarpmaktadır. Eğer durum böyle olmasaydı netice de böyle olmazdı. Elbette peygamberlerin hususuyla de nübüvvetten evvel kendilerine göre bir idealleri vardı. Ve bunun böyle kabul edilmesinde de bir mahzur yoktu. Herhalde ondandı ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlığın kurtuluşu için kıvranırken onun nübüvvet öncesi Nur Dağı'nda yaşadığı sancılar bu kabil gayi hayal buğutlu hapakanlardı. Evet onda bir ideal ve bir gaye vardı. O da bu insanlar bu bataklıktan muhakkak kurtarılmalıydı. Ne var ki onun sınırı işte burada bitiyordu. İnsanlığın kurtarılma reçetesi ona ve onun düşüncesine ait değildi. O reçete doğrudan doğruya vahiy kanalıyla Cenab-ı Hak'tan gelecekti. İşte idealizmle vahiy yolu burada birbirinden ayrıdır. Biri tamamen beşeri, diğeri ise tamamen ilahidir. Öyleyse o ilahi sistemi yüklenecek nebi de, diğer idealistlerden tamamen ayrı bir ruh yapısına sahip olmalıdır ve öyle olmuştur. Burada şunu da kaydetmeden geçemeyeceğim. Nasıl ki nebiler idealistlerden ayrılmıştır ve nebiler masumiyetle donatılmıştır, öyleyse nebiye ittiba eden ümmet de aynı yapıya ve aynı masumiyete sahip olmalıdır. Nebi cemaatini diğer yığınlardan ayıran özellik de bence işte budur. Şüphesiz herkesin bir ideali olmalıdır. İdalsiz insanlar başıboş ve yörüngesiz sayılırlar. Onun içindir ki bir söz sultanı, gayi hayal olmazsa, ya nisyan veya tenasi edilse, ezihan enelere döner demektedir. Gayi hayal, eski bir tabirdir ki, bugün mefkûre ve ideal kelimeleriyle karşılamaya çalışıyoruz. Peygamberlerin masumiyet ve günahsızlıkları, onlarda fıtrat ve yaratılış haline gelmiş ve adeta günahsızlık onların yapılarının bir buğdu olmuştur. Ayın yüzünde, güneşin bağrında bir kısım siyah lekeler bulunabilir. Fakat bir nebinin ruhunda, günahın gölgesi dahi misafir olamaz. Bir veli günah işlese, Mesela farkında olmadan ağzından hilaf-ı söz çıksa, o veli bütün bir ömür boyu vicdanında bunun ızdırabını yaşar. Halbuki farz-ı muhal böyle bir söz, Nebi'nin dudaklarından dökülecek olsaydı, onun vicdan azabı mahşerde de devam ederdi. Onun içindir ki Hz. İbrahim aleyhisselam, hayatında söylediği üç tariz cümlesinin, tariz yalan değildir, o doğruyu ifade etmekle beraber, Limaslahatin, muhataba mantık dışı bir manayı ilhamdır ki hep yaparız, ızdırabını mahşerde ve çekmekte, kendisine şefaat etmesi için başvuranları Hazreti Musa aleyhisselama göndermektedir. Evet, hem o hem de bütün peygamberlerin vicdanı, günaha karşı bu derece duyarlı ve adeta kapalıdır. Biz bu konuyu tahlil etmeyi düşünürken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin masumiyetini anlatmak istiyorduk. Ancak bütün nebiiler Allah Resulü'nün ifadesiyle ebna'u allat yani aynı babanın evlatlarıdır. Evet, onların hepsi de aynı babanın terbiyesinde yetişmiş evlatlar gibidir. Onun için biz de bütün peygamberlerin masumiyetine kısa da olsa temas etmeden geçemeyeceğiz. Hatta o yüce ruh ve müstesna bir bilhassa muharret kitaplar vasıtasıyla üzerlerine çamur atılmak istenenleri bizzat inceleme mevzuumuza dahil edecek ve Kur'an'ın aydınlık tayfaları altında onlara atılan iftiraların iğrençliğini gözler önüne sermeye çalışacağız. Ancak yukarıda da temas ettiğimiz gibi bizim esas konumuz Allah Resulü'dür ve O'nun masumluğu da bu faslın ana mihveridir. Evet, her peygamber masumdur. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemse masumlar masumudur. Zira onun mahiyeti bütünüyle ilahi tecellilerle yoğrulmuş ve onun gönül aynasında daima Allah Celle Celaluhu mütecelli olmuştur. Böyle bir mahiyet ve böyle bir gönüle sahip olan o yüce ruh, elbette masumlar masumu olacaktır. Allah Celle Celaluhu, hususi ve çok büyük bir dava için, o davayı anlatmak üzere hususi ve ısmarlama insanlar seçmiştir ki, işte bunlar peygamberlerdir. O, bu peygamberleri hususi durumları itibariyle, hususi olarak hep korumuştur. Bu da onları ismet sıfatıyla donatması, ve masumiyet ufkunda tutması demektir. Çünkü onlar her zaman o mualla ve müberra mevkilerini korumalıdırlar ki, bütün insanlığa rehber ve imam olabilsinler. Onların cübbe ve sarıkları, her türlü çamur ve pislikten korunmuş olmalı ki, imamına bakıp, ona göre vaziyet alma durumunda olanların gözleri, başka yerlerle meşgul olmasın. Onlar, insanlığı Allah'a, ve Allah'ın rızasına götürmek için yol rehberi, ve seyahat garantörleridir. Halbuki, hiçbir günahta, Hatta en ufağında dahi Allah'ın rızası ve hoşnutluğu yoktur. Kendisi Allah'ın rızasından mahrum bir kimse, nasıl başkalarını onun rızasına kavuşturacak ki? Bu katiyen mümkün değildir. Öyleyse peygamberlerin günah işlemeleri de mümkün değildir. 3- Peygamberler küçük büyük günahlardan masumdur. Cumhur'a göre peygamberler günahın küçüğünden de büyüğünden de korunmuştur. Onlar günahın en küçüğünü dahi işlememişlerdir. Bazı peygamberlere isnat edilen sürçme ve hatalarsa, evvela günah değildir. İkinci olarak da, onların bu sürçmeleri, peygamberliklerinden evvel vuku bulmuştur. Her iki durumda da peygamber, peygamber olarak masumdur. Hem zellat dediğimiz sürçmeler, onların makam ve durumlarıyla alakalıdır. Yani bu zelleler, normal ve sıradan insanlar için hata değil. Onlar Allah'a herkesten daha yakın olan mukarrebin için birer hata sayılmıştır. Dolayısıyla tamamen onların makamlarıyla alakalı bu sürçme tabirini sıradan bir mesele olarak değerlendirmenin yanlış olacağı kanaatindeyim. Onlar nasıl masum olmaz da günah işleyebilirler ki? Bizler bile beşeri ölçüler içinde üç paralık bir yere memur tayin edeceğimiz insanlar için güvenlik tahkikatı yaptırıtıyoruz. Bir de o şahsa tevdi edilecek vazife, peygamberlik gibi önemli bir vazife ise, evet, onun güvenlik tahkikatı yedi göbek ötesine kadar uzatılmalıdır. Bu kadar basit ve tamamen dünya ile alakalı hususlarda dahi, insan seçiminde bu derece hassas davranılır da, en ulvi ve hem dünya hem de ukbayı kucaklayan bir vazife, bir memuriyet ve bir kurmaylık için o vazifenin çapıyla mütenasip hassas davranılmaz mı? Ve o vazifenin tevdi edileceği insanda o vazifeye liyakat aranmaz mı? Düşünün ki Nebi'ye vahiy getirecek olan melek dahi, melekler arasında emniyetiyle temayüz etmiş ve kendisine böyle bir vazife bu vasfından dolayı verilmiştir. Kur'an-ı Kerim, Cibril aleyhisselam hakkında Orada kendisine itaat edilir, o emindir. Tekvir suresi 21 demektedir. O, hem Allah Celle Celaluhu'ya karşı çok muti, hem de vahyi taşımaya en emindir. Şimdi vahyi aracı olan melekte bu vasıflar aranır da, vahyi temsil edecek olan peygamberde aynı vasıflar aranmaz mı? Evet, Allah Celle Celaluhu böyle kutsi ve bir o kadar da nezih bir vazifeyi bir sahtekar, bir hırsız, bir sarhoş, bir ırz ve namus düşmanıyla asla temsil ettirmez. Böyle adi ve düşük zaafları sıradan insanlar bile iğrenç bulurken nasıl olur da bunlar bir peygamberde bulunabilir ve böyle ayıp ve kusurları peygambere yakıştırabilen müfterilere, Nasıl insan ve nasıl akıllı denebilir? Evet, kirli insan, paklığın ve berraklığın temsilcisi olamaz. Ve öyle insanlara da peygamber denemez. Tabii peygambere böyle bir kirlilik isnat edene de, insan denmez. Evet, akıl, peygamberlerin masum olmasını gerektirir. Ve yine akıl, nebilerin davasını omuzlamayı kendisine şiar edinen kutsilerin de, İsmet ve günahsızlığı gayi hayal haline getirmelerini iktiza eder. Hem öyle iktiza eder ki, onlara günaha girmek, cehenneme girmekten daha ızdırap verici olmalıdır. İsmet çok önemlidir. Aslında Enbiya-i İzam da, adeta hayatlarıyla hep ismetlerini sergilemişlerdir. Muharef kitapların hezeyan diyebileceğim birkaç sözü istisna edilecek olursa, zaten, Peygamberlere günah isnat eden de yoktur. Kur'an-ı Kerim onları o yüce kâhmetlerine uygun ele almış ve her zaman birer nezahet abidesi olarak gözler önüne sermiştir. Gökte Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil ne yerde de peygamberler odur. Ancak biz bu yüce kâhmetlerden sadece Kur'an'ın bize bildirdiklerini bilebiliyor ve isimleriyle yalnız bunları söyleyebiliyoruz. İbrahim Hakk'ı onları şehirleştirir ve şöyle anlatır. Nebiler ismini bilmek dediler bazıları vacip. 28'in bildirdi Kur'an'da bize Allah. Biri Adem, biri İdris, nuh Hud ile Salih. Hem İbrahim-u İshak, İsmail Zebihullah. Dahi Yakup ile Yusuf, şuayb Lut ile Yahya. Zekeriya ile Harun, ahhi Musa Kelimullah ve Davud'u Süleyman dahi İlyas Eyyub'tur. Birisi Elyasa'dır, Ahi İsadır, o Ruhullah. Birinin ismi Zülkif, biri Yunus nebidir hem. Hatemi ol habibi Hak Muhammed Resulullah. Uzeyru, Lokman, -u Zülkarneyn için de ihtilaf olmuştur. Ki bazı der veliyullah ve bazı der nebiyullah. Bu peygamberlerin hemen hepsi Üzerlerine dıştan bir nokta dahi konmamış beyaz kağıt gibidirler. Onlara ne yazıldıysa hepsini Cenab-ı Hak kudret eliyle ve kader kalemiyle insanlara rehber olmaları için yazmış ve insanlığın müşahede takdir ve istifadelerine sunmuştur. Daha önce de söylediğimiz gibi bazı alimler onların peygamberlikten önce zellelere maruz kalabileceklerini kabul etmişlerse de bu görüş az bir grubun görüşü olmaktan öte geçmemiş Mercuh, dolayısıyla da mecruh bir görüştür. İslam alimlerinin kahir çoğunluğu, peygamberlerin çocukluk dönemlerinde dahi korunduklarını kabul etmektedirler. Bu görüşü teyit eden birçok nas vardır. 4. Peygamberlerin masum olduklarına deliller. Cenab-ı Hak minnet sadedinde Hz. Musa aleyhisselama şöyle der. وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنْنِي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي Ey Musa! Gözümün önünde yetişesin diye seni sevimli kıldım. Taha Suresi 39 Bu ayetten anlaşılıyor ki Allah Celle Celaluhu, Hz. Musa aleyhisselamı Firavun'un sarayına yerleştirmekle, onun terbiyesini ne Firavun'a ne de Musa aleyhisselamın anasına bırakmıştı. Allah Celle Celaluhu, onun gözüne başka hayaller girmesin, ruhunu yabancı düşünceler sarmasın diye onun terbiyesini bizzat kendisi yapmış ve Hz. Musa aleyhisselamı bizzat kendisi yetiştirmiştir. Böyle bir gözetimle yetişen Nebi, masum olmaz da başka ne olur ki? Çocukluğundan itibaren o, Allah Celle Celaluhu'nun gözetimi altındadır ve en iyi bir terbiye ile terbiye edilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurur. Bütün doğan çocuklara şeytan temas eder. Ancak bundan Hazreti İsa aleyhisselam ve annesi istisna edilmiştir. Yani şeytan o doğarken ona dokunamamıştır. Hazreti İsa aleyhisselam doğarken dahi Cenab-ı Hakk'ın koruması altına alınmış bir peygamberdir. Öyleyse böyle bir nebi hakkında nasıl günah tasavvur olunabilir ki? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatında iki defa düğüne gitmeye niyetlenmiş, ikisinde de Cenab-ı Hak ona bir uyku hali vermiş ve yolda uyuyup kalmıştır. Gitseydi gözlerinin harama bakması muhtemeldi. Demek ki Allah Celle Celaluhu onu böyle muhtemel günah sınırına dahi yanaştırmıyor ve koruyordu. Halbuki bu hadiselerin olduğu sırada o henüz peygamber olarak vazifelendirilmemişti. O daha çocuktu. Kabe'nin tamiri işinde yardım etmeye çalışıyordu. Amcalarına taş ve kerpiç taşıyor ve sırtında taşıdığı taş ve kerpiçler çıplak olan tenini acıtıyordu. Tabii o da bu durumdan rahatsız oluyordu. Hz. Abbas radıyallahu an ona eteğini kaldırıp omuzuna koymasını tavsiye etti. O devirde bu herkesin gayet normal saydığı bir hareketti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle yaptı ve dizinden yukarısı biraz açıldı daha bir adım dahi atmamıştı ki sırt üstü düştü ve gözlerini bir noktaya dikti. Olduğu yerde donakaldı. Cibril ona bu yaptığının doğru olmadığını anlatmış ve böyle yapmak sana yakışmaz demişti. Çünkü o bir gün gelecek o etekleri örtmek vazifesiyle de vazifelenecekti. İnsanlık ondan haya ve edep ders alacaktı. Küçücük bir çocuk da olsa o Cenab-ı Hakk'ın hususi terbiyesi altında yetişiyordu. Evet Allah celle celaluhu çocukken dahi Habibini günahtan hem de günahın en küçüğünden dahi koruyordu. Nasıl geleceğin erkanı harpleri, daha harp okullarındayken sicilleri itina ile tutulur. Sağa sola kayıp kaymadığı hassasiyetle takip edilir. Evet 40 sene sonra belli bir noktaya getirilecek bir insan bütün bu 40 sene boyunca kırmızıya mı boyandı, maviye mi boyandı, turuncuya mı boyandı, pembeye mi boyandı, bütün hal ve davranışlarında gözetime tabi tutulur. Öyle de Cenab-ı Hak, beşeri irşat kurmaylarını, ta çocukluklarından itibaren böyle takip eder, korur ve onlara günah işletmez. Cumhur dediğimiz alimlerin ekseriyetinin görüşü bu merkezdedir. Onlar insanlığın hayırlıları, ve insani faziletlerinde öz ve kaymağıdırlar. Bu kaymak süt kaymağıdır. Ve süt içinden süzülerek alınır. Kur'an-ı Kerim El-Mustafeynel-Ekhiyar Tabiriyle Sa'd Suresi 47 Bize bunu anlatır. Hayırlılar içinden seçilmiş demektir. Yani Nebiler Daha işin başında insanların en hayırlılarıdırlar. Fakat en hayırlıların hepsi nebi değildir. Nebiler onlar arasında da en mümtaz olanlardan seçilir.